John Steinbeck İnfazcı Seslendiren Akın Altan Kent parkındaki büyük coşku dalgası, hareketlilik, insanların bağırıp çağırmaları yerini yavaş yavaş sessizliğe bırakıyordu. Birkaç blok ötedeki mavimsi sokak ışığı, kara ağaçların altında hala bekleyen insan kalabalığını hafifçe aydınlatıyordu. İnsanların üstüne yorgun bir sükunet çökmüştü. Güruhtan bir grup usulca karanlığa karışmaya başladı. Parkın çimleri, kalabalığın ayakları altında parça parça olmuştu. Mike, her şeyin sona erdiğinin farkındaydı. İçinin rahatlamış olduğunu hissedebiliyordu. Birkaç gündür uyumamış gibi müthiş bir yorgunluk içindeydi. Ama yorgunluğu rüyasındaydı sanki. Huzur verici bir yorgunluk. Kasketini gözlerinin üstüne yıkıp uzaklaşmaya başladıysa da, Parkı terk etmeden önce son kez dönüp baktı. Güroh'un ortasında biri kıvırdığı bir gazeteyi tutuşturup yukarı kaldırmıştı. Mike, alevlerin kara ağaçtan sallanan çıplak, gri gövdenin ayakları çevresinde kıvrılıp büküldüğünü görebiliyordu. Zencilerin ölünce mavimsi gri bir renge bürünmeleri ona çok tuhaf geliyordu. Yanan gazete, yukarı bakan adamların başlarını aydınlatıyordu. Sessiz, Sabitlenmiş bakışlardı bunlar. Asılmış adamdan atamıyorlardı gözlerini. Cesedi yakmaya çalışan kişi her kimse Mike'ı huzursuz etmişti. Yanında neredeyse tümüyle karanlıkta duran adama döndü. ''Lüzumsuz bir şey bu.'' dedi. Adam yanıtlamadan çekip gitti. Gazeteden yapılma meşale sönünce park zifiri karanlığa gömüldü. Ama hemen başka bir gazete bükülüp tutuşturuldu. Sallanan ayaklara doğru kaldırıldı. Mike, olayı seyreden başka bir adama yöneldi. Gözumsuz bir şey bu.'' diye tekrarladı. ''Adam öldü artık. Canını acıtmaz bunlar.'' İkinci adam homurdandı ama bakışlarını alevli kağıttan alamamıştı. ''İyi iş oldu.'' dedi. ''Memleketi bir sürü para harcamaktan kurtaracak, sinsi avukatlar da burunlarını sokamayacak.'' Mike, ''Bence de öyle.'' diye onayladı. ''Sinsi avukatlar yok ama onu yakmaya çalışmanın da lüzumu yok.'' Adam gözlerini alevden ayırmadı. ''Bir zararı da yok hani.'' Mike manzarayı sindirmeye çalıştı. Sersemlediğini hissediyordu. Yeterince görmüyordu her şeyi. Günün birinde anlatabilmek için hatırlamak istediği bir şey vardı karşısında. Ama onu sersemleten yorgunluk hali görüntüyü bulanıklaştırıyordu. Beyni korkunç ve çok önemli bir olayla karşı karşıya olduğunu söylüyordu ama gözleriyle duyguları buna katılmıyordu. Sıradan bir olaydı sanki. Yarım saat öncesinde kalabalıkla birlikte haykırıp ipi çekmek için fırsat kollarken içi öylesine doluydu ki ağladığını fark etmişti. Ama artık her şey ölgün gibiydi. Her şey gerçek dışı geliyordu. Karanlıktaki kalabalık hareketsiz mankenler gibi görünüyordu gözüne. Meşalenin ışığındaki yüzler tahtadan yapılmış gibi ifadesizdi. Mike, kendi içinde de katılığın, gerçek dışılığın varlığını hissetti. Sonunda dönüp parktan dışarı çıktı. Kalabalığın dışına çıktığı an içine soğuk bir yalnızlık çöktü. Yanında başka bir adamın yürüyor olmasını dileyerek yolu hızlı hızlı adımladı. Geniş cadde terk edilmişti. Bomboştu. Park kadar gerçek dışıydı. İki yanda boydan boya uzanan arabaların çelik çizgisi sokak ışıkları altında parıldıyor, karanlık dükkan vitrinleri gece ışıklarını yansıtıyordu. Mike'ın göğsünde hafif bir sızı belirmeye başladı. Parmaklarıyla dokundu, kasları acıyordu. Sonra anımsadı. Kalabalık kapalı hapishane kapılarına hücum ettiğinde ön sıralardaydı. Kırka yakın adam Mike'ı sürükleyip kapıya toslatmıştı. O sırada pek hissetmemişti. Hatta şimdi bile hissettiği ağrı canını sıkan yalnızlığından kaynaklanıyor gibiydi. İki sokak ötede, bira yazan bir neon ışığı kaldırımın tepesinde sallanıyordu. Mike hızla ona yöneldi. İçeride birilerinin olmasını, konuşup şu sessizliği bozmayı, içerideki adamların linç eylemine katılmamış olmalarını diledi sessizce. Barman küçücük barında yalnızdı. Ufak tepek, orta yaşlı bir adamdı. Hüzünlü bir bıyığı, onu ürkmüş, hırpani, yaşlı bir fareye benzeten bir yüzü vardı. Mike içeri girdiğinde adam başını salladı. ''Uykuda yürür gibi bir halim var.'' dedi. Mike şaşkınlıkla ona baktı. ''Kendimi tam da öyle hissediyorum zaten. Uykuda yürür gibi.'' ''İstersen sana sert bir şeyler vereyim.'' Mike tereddüt etti. ''Yok, susadım epeyce. Bir bir alayım.'' Sen de orada mıydın? Çelimsiz adam fareye benzeyen başını salladı yine. Sonunda her şey olup bittikten sonra gittim. Bir sürü adam susamıştır diye düşünüp geri döndüm. Barı açtım. Şimdiye kadar bir tek sen geldin. Yanılmışım herhalde. Daha sonra gelirler belki, dedi Mike. Bir sürüse hala parkta. Yatıştılar ama... Kimileri gazeteleri tutuşturup onu yakmaya çalışıyor. Hiç lüzumu yokken... Hiç lüzumu yok, dedi ufak tefek barmen. İnce bu yığını burdu. Mike, birasına bir tutam kelebiz tuzu atıp büyük bir yudum aldı. İyiymiş, dedi. Azıcık kırpalandım da. Barmen, barın üstünden ona doğru eğildi. Gözleri parlıyordu. Hep orada mıydın? Hapishane plan. Mike yine içti, sonra birasının içine bakıp bardağın dibindeki tuz birikintisinden yükselen kabarcıkları seyretti. Hep oradaydım dedi. Hapishaneye ilk girenlerden biriydim. İpi çekmelerine de yardım ettim. Bazen vatandaşların yasayı kendi başlarına uygulamaları gerekir. Yoksa sinsi avukatın biri ortaya çıkıp canavarı kurtarabilir. Faremsi kafa yukarı aşağı sallandı. Yemin ederim ki haklısın, dedi. Avukatlar bunları hep kurtarıyor. Eminim o zenci sapına kadar suçluydu. Ya, elbette. Hatta biri itiraf ettiğini bile söyledi. Kafa barın üstünden yaklaştı yine. Nasıl başladı bayım? Ancak her şey bittikten sonra gidebildim. Yalnızca bir dakika falan kaldım. Sonra millet bir ay içmek ister diye dönüp burayı açtım. Mike bardağı tepesine dikti, sonra tekrar doldurulması için uzattı. Eh, tabii, herkes biliyordu neler olacağını. Hapishanenin karşısındaki bardaydım. Bütün öğleden sonra oradaydım. Sonra içeri bir adam geldi. ''Ne bekliyoruz ki?'' dedi. ''Biz de caddenin karşısına geçtik. Bir sürü adam vardı. Bir sürüsü de sonra geldi. Orada durup bağırdık. Derken şerif dışarı çıktı. Bir nutuk attı ama ona da bağırdık, susturduk. 22'lik tüfeği olan bir herif cadde boyunca gidip sokak ışıklarını ateş etti. İşte o zaman hapishane kapılarına saldırdık. Hepsini kırdık. Şerif'in bir şey yapacağı yoktu zaten. Bir zinci canavarı kurtarmak için dürüst adamları ateş etmesi lüzumsuz bir hareket olurdu.'' Barmen, ''Eee, seçimde yaklaşıyor.'' diye anımsattı. ''İşte.'' derken şerif bağırmaya başladı. ''Doğru adamı alın çocuklar, İsa aşkına doğru adamı alın. Aşağıdaki dördüncü hücrede.'' diye bağırıyordu. Mike alçak sesle, ''Acıklı bir durumdu.'' dedi. Öteki mahkumlar öyle korkmuştu ki parmaklıkların arasından görüyorduk onları. Hayatımda görmedim öyle suratlar. Barmen, Heyecanla kendine küçük bir kadeh viski doldurup tepesine dikti. Eh, suçlayamazsın onları. Diyelim ki 30 günlüğüne içeri atılmışsın. Derken bir linç grubu çıkıp geliyor. Yanlış adamı alırlar diye korkarsın elbette. Ben de onu söylüyorum zaten. Acıklı bir durumdu işte. Neyse, zencinin hücresine ulaştık. Zil zoruna sarhoş gibi gözlerini kapatmış, kas katı duruyordu. Heriflerden biri onu yere devirdi ama yine kalktı ayağa. Derken adamın biri bir tane patlattı. Herif bükülüp kafasını yere, betona çarptı. Mike, barın üstünden eğilip cilalı tahtaya işaret parmağıyla vurdu. ''Tabii bu sadece benim fikrim ama sanıyorum o sırada öldü. Zira biz üstündekileri çıkarmak için uğraşırken hiç kımıldamıyordu. Sonra asarken de hiç kıvrılıp bükülmedi gövdesi. Hayır efendim, bence o zamana kadar ölmüştü bile. O herif onu yere yapıştırdıktan sonra yani.'' ''Olsun.'' Hepimizin sonu aynı. Hayır, değil. Doğru olanı yapmak ister insan. Başına gelecekleri görmesi, anlaması, cezasını çekmesi gerekiyordu. Mike, pantolonunun cebine davrandı. Mavi bir blue jean parçası çıkardı. Ayağındaki pantolonun bir parçası bu. Barmen eğilerek yaklaştı. Kumaşı inceledi. Başını kaldırıp Mike'a baktı. Bunun için bir teklik veririm sana. Hadi canım, git işine. Peki, yarısı için iki teklik olsun. Mike kuşkuyla baktı adama. ''Niye istiyorsun ki?'' ''Gel bakalım, uzat bardağını.'' ''Bu bir ada benden olsun. Duvara çivileyip altına da bir kart iliştireceğim. Bara gelenler seyredecek onu.'' Mike cebinden çakısını çıkarıp bez parçasını ikiye böldü ve barmenin verdiği iki gümüş doları kabul etti. Ufak tefek adam, ''Kart basan birini tanıyorum.'' dedi. ''Her gün gelir.'' ''Bunun altına iliştirmek için güzel, küçük bir kart basar bana.'' Tedirgin görünüyordu. ''Sence Şerif birilerini tutuklar mı?'' ''Tabii ki tutuklamaz. Niye dert açsın ki başına?'' ''Bu akşamki kalabalığın içinden ona bir sürü oy çıkar.'' ''Hepsi çekip gittikten sonra Şerif gelip zencinin ipini kesecek, sonra da ortalığı temizleyecek.'' Barmen kapıya baktı. ''Milletin bir şeyler içmek isteyeceği konusunda yanılmışım galiba. Hep iyice geç oldu.'' ''Galiba... Ben de artık eve döneceğim. Kendimi yorgun hissediyorum. Güney'e gidiyorsan ben de kapatayım şurayı. Seninle yürüyeyim. Güney'de, sekizinci caddede oturuyorum. Hay canına. Benim evin iki sokak ötesi. Ben de güneyde, altıncı caddede oturuyorum. Kim bilir kaç defa bizim evin önünden geçmişsindir. Seni daha önce hiç görmedim. Hayret. Barman, Mike'ın bardağını yıkadıktan sonra uzun önünü çıkardı. Şapkasını taktı, ceketini giydi, kapıya gidip kırmızı neon ışıkla salonun lambalarını söndürdü. İki adam bir süre kaldırımda durarak geriye, parka baktılar. Kasaba sessizdi. Parktan da ses gelmiyordu. Bir sokak ötede yürüyen bir polis, el fenerinin ışığını dükkanların vitrinlerine yöneltti. ''Görüyor musun?'' dedi Mike. ''Hiçbir şey olmamış gibi.'' ''Ee, bir bardak bira içmek istedilerse başka bir yere gitmiş olmalılar.'' Mike... ''Sana söylemiştim.'' dedi. Sallanarak boş caddede yürümeye başladıktan sonra iş yerinden uzaklaşıp güneye yöneldiler. Barmen, ''Adım Welch.'' dedi. Bu kasabaya geleli yalnızca iki yıl oldu. Mike'ın üstüne yine o yalnızlık çökmüştü. ''Tuhaf.'' dedi. Sonra devam etti. ''Ben bu kasabada, şimdi yaşadığım evde doğdum. Bir karım var ama çocuğum yok. Karım da ben de bu kasabada doğduk.'' ''Herkes bizi tanır.'' Birkaç sokak daha geçtiler. Dükkanlar geride kalmış, yeşillikli bahçeleri, budanmış çitleriyle şık evler cadde boyunca belirmeye başlamıştı. Uzun ve geniş ağaçların sokak ışıkları altındaki gölgeleri kaldırımları süslüyordu. Gececi iki köpek birbirlerini koklayarak geçti. Welch usulca ''Merak ediyorum.'' dedi. ''O zence herif nasıl biriydi acaba?'' Mike İçindeki yalnızlıkla yanıtladı. ''Gazetelerin hepsi canavarın teki olduğunu yazdı. Bütün gazeteleri okudum. Hepsi öyle.'' diyordu. ''Evet, ben de okudum. Yine de merak ediyor insan. Doğru düzgün bir sürü zenci tanımışımdır.'' Mike başını çevirip itiraz eden bir sesle konuştu. ''Eh, benim de hep iyice düzgün zencilerle tanışmışlığım var.'' Kimi zencilerle dirsek dirseye çalıştım, hepsi de tanışmak isteyeceğim beyazlar kadar düzgün adamlardı. Hiçbiri canavar değildi ama. Mike'ın ateşli çıkışı, cılız belçi bir süre için susturdu. Sonra, ''Sanırım sen de söyleyemiyorsun nasıl biri olduğunu, ha? dedi. ''Hayır. Orada kaskatı durdu işte. Çenesi kapalı, gözleri sıkıca yumulu, kolları iki yana düşmüş. Sonra bizim olanlardan biri bir tane yapıştırdı ona. Biz dışarı çıkarırken ölüydü bence.'' Welch kaldırımda Mike'a yaklaştı. Güzel bahçeler var buralarda. Bunları bakımlı tutmak çok masraplı oluyordur. Azıcık daha yaklaşınca omzu Mike'ın koluna değdi. Bir linç olayına karışmışlığım yok. Nasıl hissediyor insan? Sonrasında yani. Mike temastan kaçınmak için uzaklaştı. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Başını öne eğip hızını artırdı. Sıska barmen ona zorlukla yetişebiliyordu. Sokak ışıkları azalmaya başlamıştı. Daha karanlık ve güvenliydi. Mike birden patladı. Kendini her şeyden kopmuş gibi ve yorgun hissediyorsun ama bir tür rahatlıyorsun da. İyi bir iş yapmış gibi hissediyorsun ama yorgun ve uykulu oluyorsun. Adımlarını yavaşlattı. Bak, mutfağın ışığı yanıyor. Ben orada yaşıyorum işte. Bizim hanım beni bekliyor herhalde. Küçük evin önünde durdu. Welch... Sinirli bir halde yanında duruyordu. Canım bir bardak bira ya da bir kadeh viski çekerse bana gelirsin. Gece yarısına kadar açığım. Dostlarıma iyi davranırım. İhtiyar bir fare edasıyla kaçar gibi uzaklaştı. Mike, iyi geceler diye seslendi. Evinin yanında dolaşıp parka kapıya gitti. Zayıf, huysuz karısı yanmakta olan gaz sobasının önüne oturmuş ısınıyordu. Mike, kapı ağzında durduğunda yakınan bakışlarını ona çevirdi. Sonra gözleri iyileşerek bakışları Mike'ın üstünde sabitlendi. Kısık sesle, ''Sen bir kadınla birlikteydin.'' dedi. ''Hangi kadınla birlikteydin?'' Mike güldü. ''Kendini pek kurnaz sanıyorsun değil mi?'' ''Kurnazsın öyle mi?'' ''Bir kadınla birlikte olduğumu nereden çıkardın?'' Kadın sert bir tavırla, ''Suratına bakınca bir kadınla birlikte olup olmadığını anlamayacağımı mı sanıyorsun?'' dedi. ''Öyle olsun.'' dedi Mike. Madem o kadar kurnazsın, her şey döndü, haberim var. Sana söylenecek lafım yok. Sabah gazete gelsin, anlarsın. Tatminsiz bakışlarına kuşku yerleştiğini görmüştü. Yoksa zenci meselesi mi? diye sordu. Zenciyi hakladılar mı? Herkes söylüyordu haklayacaklarını. Madem bu kadar kurnazsın, kendin öğren. Sana söyleyecek lafım yok. Mutfağa geçip banyoya gitti. Duvarda küçük bir ayna asılıydı. Mike kasketini çıkarıp aynada yüzünü inceledi. Aman tanrım, kadın haklı, dedi. Aynen dediği gibi hissediyorum kendimi. Son